Allah'me ina nesaluk alman nafiga ve rızqa tıyiba ve amal mteqabla. Allah'me ina nesaluk alman nafiga ve من vassıga ve şifa من kulli daem Bismillahirrahmanirrahim La ya'khudhukum Allahu fi aymanikum ولكن آخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يلون سربعه اشهور سميع مَنِ اطَّلَقَ انْتِيًا تَرَبَّصَ بِأَنفُسِهِ إن نَزَلْتُمْ قُرُوءٌ وَلَا يَحِلُّ لَهُ Hey kün tumna, kılçak Allahu fi bil. UBIRDI IN LADUNA ANTUN AHQO BIRDIHNA FI IN ARADU IN LA HAWA وَلِلْ رِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ فَلَقُمْ رَنتَان فَإِن سَكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَصْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أن تأخذوا مما Ataydım onu. Ataydım onu. Bir şeyin, illa, ayi فَإِنْ kimsin? Sen kimsin? Sen اللَّهِ Sen جُنَاحَ Sen kimsin? Sen kimsin? Sen kimsin? Sen فلا تعتدوها وَمَن يَتَعْدَ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَاآَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُمْ مِمَّا adu hatta والله وتلك حدود الله يبين يبينها لقائمي يعلمون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah'ın selamı, rahmeti, meğfireti, bereketi, hidayeti hepimizin üzerine olsun. Cenab-ı Allah cümlemizi anlama, anlatma, yaşama, yaşatma kabiliyetini nasip ve miyeser eylesin. Allah zimuşan, hakkı hak olarak tanıttırıp, hakkı tabi olmayı batılı batıl olarak tanıttırıp, ondan uzaklaşmayı nasip ve miyeser eylesin. Evet, şimdi Bakara suresinin 125. ayetten ve 130 şey 225. ayetten 230. ayete kadar inşallah devam edeceğiz biz inallahı Muhammed Şamil Muhammed Şamil Muhammed <Sessizlik> hmm. Evet La yuâhidukum Sizi sorunu tutmaz Kim? Allahu Allah Neden sorunu tutmaz? Bil lağvi lağıf sebebiyle. Neden lağıf sebebiyle? fi eymanikum yeminlerinizdeki. Hani dil alışık ya. Mesela Hevallah, hevillah. Mesela bu, bu tür şeyden diyor. Yani tabi yani yemin etmemek gerekir ama Cenab-ı Hak böyle lağıf sebebiyle yani işte hevallah, hevallah, Yani dilini ona alıştırmamak için bunu da Cenab-ı Hak diyor. Allah sizi bundan sorumlu tutmaz. kim fakat yüakhir hukum sizi sorumlulu tutar neden bima kasabet kazandığınızdan neyi kazandığınızdan kulubukum kalplerinizin kazandığından vallahu allah şüphesiz ki Allah gafurun gafurdur halimun halimdir şimdi cenab-ı mevlə Allah sizi yeminlerinizdeki Lav yani kasıtsızlık ve hata yani herhangi bir kasıt yok, herhangi bir şey yok ama hata sebebiyle dil alışmış. Hevallah, billah Yani halk arasında genelde böyle oluyor ya adam daha zorlanmadı. Hevallah, hevillah böyle oldu. Buna Bunu söylememek gerekir. Tabi söylendiği yani dilin buna araştırılmaması lazım. Allahü Teala diyor yani onu o yemin hükmüne geçmez. Bundan dolayı sizi sorumlu tutmaz. Fakat kalplerinizin, kalplerinizin kazandığında sorumlu tutar eğer hevvallah ben bunu böyle yaptım diye, mesela kalpleriniz bunu tasdik ediyorsa, bu o zaman sorumludur. Baba çocukla ilgili tamam mı? Evet. Şüphesiz Allah gafurdur, ayıpları gizleyendir, halimdir, yumuşak sahibidir. Hazreti Ayşe radiyallahu anhadan rivayetine göre bu ayeti kerime konuşma sırasında Allah'a yemin olsun hayır, Allah'a yemin olsun evet diye yani yemin kastı olmaksızın ağzından yemin lafzı çıkanlar hakkında nazil olmuştur. He valla, he billah. He demek yani Allah'a yemin olsun. Billah demek yine Allah'a yemin olsun. Yine, ki bunu mesela kasıt olmaksızın dili de buna alıştırmamak lazım. Bunu söyleyenler hakkında bu ayet-i kerime nazil olmuştur diyor Allah, Hazreti Ayşe radiyallahu anha anamız. Ve lillezine yûlûne lillezine yûlûne yaklaşmamaya yemin edenler için neye yaklaşmamaya kime min ihim kadınlarına yaklaşmamaya dair yemin edenler için tarabbusu beklemek vardır ne kadar erbaati 4 eşhurun 4 ay kadına yemin etmek için efendim yeminden dolayı 4 ay beklemek vardır fe in eğer fa'u dönerlerse Neye? Fe şüphesiz ki Allah'a Allah gafurun gafurdur, rahimun rahimdir. Kadınlara yaklaşmamaya yemin edenler için dört ay beklemek vardır. Eğer dönerlerse şüphesiz ki Allah gafur, ayıpları gizleyendir, rahimdir, çok merhamet edendir. Cahiliye devrinde ila bir sene, iki sene hatta daha çok süreli olurdu. Bunun adına ila deniliyor. Bir erkek karısından bir şey ister de o vermezse veya gecikirse gecikirse de ona karşı kızarsa ona kızarsa sana bir sene yaklaşmayacağım veya sana iki sene yaklaşmayacağım diye yemin ederdi. Allah ilanın suresini dört ay on gün olarak dört ay olarak bildirdi. Her kimin ki ilası dört aydan daha kısa kısadır yani her kimin ki ilası dört aydan daha kısa olursa evet. onun yaptığı ile olmaz. Allah kadınlara yaklaşmamaya yemin edenler ayetini indirdi. Mesela cahiliye döneminde adam karısına kızar. Şunu bana bir su getir. Getirmezdi. Ben sana bir sene bir sene yaklaşmayacağım. Af buyurun. Veya iki sene. Veya işte efendim işte bana ayakkabımı getir. İşte şunu getir. Yani getirdiği bir şey, şeye yerine getirmediği bir şeyden dolayı kızar bu şekilde efendim yemin ederdin. Şimdi bu cahiliye yeminidir. İslam bu cahiliye yemini ortadan kaldırdı. Böyle bir yeminle efendim eğer dört ay İslam onu dört ayla neticelendirdi. Eğer o kişi de yemin ettiğinden dolayı dört aydan fazla hanımından uzak durursa otomatikmen hanım onda boşanır. Eğer efendim o zaman dört ay içerisinde efendim beraber olurlarsa herhangi bir sıkıntı kalmaz. Ve bu şekil efendim iyi dikkat etmek lazım. Müslüman her zaman, her halükarda her durumda ne olursa olsun bu efendim boşanma, evlilik, efendim yemin, namus üzerine efendim talak üzerine ben öyle insanları rastladım. Adam bizimle beraber çalışıyordu. Adam getiriyor diyor ki bak sen de ki benim üç talakım benden gitsin. Ben bir daha bu işi yapmayacağım. Adamı yeminle zorlattırıyor. O da diyor üç talakım benden gitsin. Bir daha bunu yapmayacağım. Adam bir on gün sonra bir bakıyorsun yine aynı işi yapıyor. Üç talak gitti. Ondan sonra bir daha çağırıyor. De ki ben üç talakım üzerine bir daha bunu yapmayacağım. Yahu kardeşim senin bu adamı bu şekilde zorlamana ne ihtiyaç var ki? Niye zorluyorsun? Yani güya işte efendim onu o işten caydırma amaçlı. Bunu yaptıranlar da hacılardır. Kaç defa defalarca haca gitmiş hacılar ama maalesef işte dediğim şekilde onlar şeytanı taşlamadılar. Şeytan onları taşlayan hacılar. <gülüyor> yani çünkü şeytan eğer onları taşlasaydı onlar şeytana taşlasaydılar geldikleri zaman İslam'ın hükümlerini bugün bir Müslüman ilmi halini bilmekle mükelleftir. Bir insan evliyse, evliliğin nerelerde nasıl boşanılır, ne şekil boşanılır, hangi sözler efendim, kullanılmasında yasak olur, hangi sözler haram olur, hangi sözler helal olur. Efendim, ticarette ticaretin usulünü hangi ticaret onu harama sokar, hangisi sokmaz, hangisi faize sokar, hangisi sokmaz. Hangi cümle onu efendim küfre götürür? Hangisi götürmez? Hangi cümle onu efendim kaz, ka, hanımından ayırtırır? Hangi cümle ayırmaz? Bunları bilmesi lazım ki bu bil, bunun bilgisi de farzdır dolayısıyla. Ve inne ya şayet azam karar verirlerse bundan sonra bu 4 ay 10 gün içerisinde karar verirlerse 4 ay 10 günde yok. Eğer bu 4 ay içerisinde karar verirlerse neye? Talaka talaka yani boşanmaya karar verirlerse, in şüphesiz Allah'a Allah, Allah sami'un sami'tir, alim'un alimdir. Yani şayet eğer boşanmaya karar verirlerse, şüphesiz Allah bilendir, işitlendir ve alimdir, bilendir. Yani bu dört ay içerisinde efendim eğer o yemininden ötürü boşanmaya karar verirse zaten bunu Allah biliyor, Allah işitiyor. وَمُتَّلَقَاتُمْ وَالْمُتَّلَقَاتُمْ Boşanan kadınlar يَتَرَبَّاسْنَا Burada Cenab-ı Hak şimdi efendim buraya kadar bir Müslümanın efendim valau ki şaka bile olsa hanımına işte yemin etmemesi, efendim şey yapmaması noktasında sakıncaların olduğunu efendim bize bildirdi. Dolayısıyla eğer bu şaka da olsa dahi, şaka da olsa ki gerçektir. İslam dininde şaka yok. Şakalar bazı şakalar gerçektir. Yani adam şaka dese ki ben ben hanımı boşadım ama şakadan gitti. Bitti. O şaka gerekmez. Anam şakalam dese ki ben şu kızımı falana verdim. Yine aynı. O da vermiş sayılır. Bir şeyde medresede bir genç okuyormuş. Şimdi kendi kendine diyormuş acaba hocam hocam bir kızını bana verse de ben nasılsa hocamla efendim iyi anlaşıyorum. Allah razı olsun bana emek veriyor. Bana şunu yapıyor. Efendim acaba mümkün olursa da bununla evlenebilsem. Şimdi şimdi bir gün tam bu nikah nikah babını işliyorlar, nikah konusunu işliyorlarmış geldiniz. Nikah konusunu işliyorlar. Bu nikah konusunu işledikten sonra şimdi genç şimdi bir şey yapmaya çalışıyor. Diyor ki hocaya, hocam diyor. Şu nikah bana bir anlat nasıldır diyor. Mesela nasıl bu boşanılır? Nasıl evlenilir? Mesela nikah nasıl başlanır? Yap şey yapılır. Oğlum diyor. işte mesela falan adamın kızı filanı sana nikah ettim dediyse efendim o kişi efendim olağ evet ben o kızı kabul ettim dediyse kabullerini efendim bu nikah gerçekleşir. Hocam anlayamadım bir daha söyle. Hocam anlayamadım bir daha söyle. Oğlum diyor mesela şimdi ben falan kızımı sana nikahladım Dediğim takdirde nikahladım. Hocam ben de kabul ettim diyor. <gülüyor> Dedi ben nikah, hocalar tutuyor ki kızını. <gülüyor> evet. <gülüyor> وَالْمُتَّلَّقَاتُ Boşanan kadınlar يَتَرَبَّسْنَ Bekletirler. Neden bekletirler? enfusihinle Kendilerini bekletirler. Ne kadar bekletirler? سَلَافَةَ <gülüyor> in. <gülüyor> üç kur yani üç hayız bekletirler. Kur yani üç hayız dönemi, temizleme dönemi. Yani temizle bir hanımın efendim 3 ay içerisinde temizleme dönemi vardır. Eğer o 3 ay içerisinde bir hamilelik durumu söz konusu ise olur, değilse 3 aydan sonrası onun temizlik dönemidir. Efendim, onlar 3 ay içerisinde diyor kendilerini bekletirler. Wallayyihillu helal değildir la hunne kendilerine ne zaman helal değildir? En yektümne gizlemeleri neyi mahalaka yarattığını Allah'a Allah'ın gizlemelerini. Yani neden? Erhâ, onla, onların rahimlerinde. Mesela eğer kadının efendim diğer kocasından önce efendim rahminde bir çocuk olduğunu bildiği halde bunu gizle, gizlemesi helal değildir. Haramdır. Çünkü mesela gizlediği takdirde efendim belli bir müddeti, iddet müddeti dolduktan sonra başka bir kocaya gittiği zaman o efendim nesil ne yapar? Karışır birbirine. Evet. En eğer kunna yu'minu yu'minna. Eğer ki iman ediyorlarsa ne kime billahi Allah'a. Eğer Allah'a iman ediyorlarsa onların rahimlerindeki bu gizledikleri şeyleri helal değildir. Ve ve gününe hangi güne? El ahiri ahiret gününe. Yani Allah'a ve ahiret gününe eğer iman ediyorlarsa onlar rahimlerindeki olanı Gizlemeyecekler. Ve ülleti hünne kocaları nedir? Hakku daha çok hak sahibidir. Neden? Biraddihin ne? Onları almaya daha çok hak sahibidir. Neden fidalı ke bunda? İn eğer aradu isterlerse islahan barışmak isterlerse. Eğer bu boşanmadan dolayı. Efendim, mesela bir talakla kadın boşadığı takdirde daha iki talak geride duruyor eğer o iki talaktan mesela geride kalan iki talakla beraber eğer kadınla erkek arasında bir ıslahat bir sulh bir barışma meydana gelirse onların kocaları onları geri almaya daha sahibidirler evet ve ne? onlar üzerinde de vardır yani onların onların da erkekler üzerinde vardır ne vardır? ''Mithlu gibi'' ''Ellezine, elledi aleyhinne'' Erkeklerin, onların üzerindeki hakları neyse, onların da erkekler üzerinde o şekil hakları vardır. ''Neden?'' ''Bilme'rufi'' ''Örfe uygun'' Yani örfün, örf mesela örfte ne gibi mesela bir kadına, erkeğe ne kadar haklar tanınıyorsa, herkesin kendisine göre, efendim, bir e, gerek kadının gerek erkeğin efendim her ikisinin de üzerlerinde ne var? biler hakları vardır. Valir rical ancak erkekler için ne vardır? Aleyhinne onlar üzerine vardır. Ne vardır? Dereceten bir derece. Erkekler kadınların üzerinde bir derece daha hak sahibidirler. Niye? O da idarecidirler. Yöneticiydirler. Evet. Vallahu şüphesiz ki Allah azizun, azizdir, hakimun, hakimdir. Yani Rabbimiz Celle Celaluhu Bakara Suresinin 228. ayette Boşanan kadınlar kendilerini üç kur bekletirler. Üç kur demek üç hayız arası. Kadının temizlenme müddeti. Eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorlarsa Allah'ın onların rahimlerinde yarattığını gizlemeleri kendilerine helal değildir. Eğer barışmak isterlerse, bunda kocaları onları almaya daha çok hak sahibidir. Erkeklerin de onlar üzerinde hakları olduğu gibi, onların da erkekler üzerinde hakları vardır. Örfe uygun hakları vardır. Ancak erkekler için onlar üzerine bir derece daha farklıdır. O da idarecidir. Bir derece yükümlülüğü taşıdığı içindir. Ve onların derecesi o bir derece kadın kadından daha üstündür. Ama diğer normal hak bakımında, hukuk bakımında kadının erkek üzerinde hakkı olduğu gibi erken de kadın üzerinde hakkı var. Kadında hak sahibi, erkek de hak sahibidir. Ama Allah bir dereceyi erkeğe daha bir derece kadından üstün kılmıştır. Şüphesiz ki Allah aziz üstün olandır, hakim hüküm verendir. Bu hükme kim itiraz edebilir? Hiç kimse. Talak, boşanma. Burada Cenab-ı Hak şimdi bir talakla olan şeyin durumunu izah etti. Şimdi iki talakla boşananın durumunu izah ediyor. Talak, boşanma neka kaç tanedir? Mertani iki defadır. Boşanma iki defadır. Bir boşa ikincisinden boşadığın takdirde üçüncüsü otomatik men düşer. Anla bilir miyim? bu iki talakla boşadıktan sonra fımsakun <gülüyor> artık ya tutmalı onu neyle bir mearufin güzellikle ya onu güzellikle yanında tutmalı ev ya da tasrihsalı vermelidir neyle ile ihsanın iyilikle. Yani, ya güzellikle yanında tutmalı, boşanmamalı ya da, efendim, boşarken de güzellikle boşamalı. Bizde ki tabii bu da boşanma da boşanma da Allah katında mübahların en kötüsüdür. Allah'ın buğzuna uğrattıran bir şeydir. Öfkesine uğrattıran bir şeydir. Allah bir noktada efendim, bir insana öfkelenir, buğz ederse durum ne olur? Çok ter geliyor. Evet. Wallayhihlo, <gülüyor> helal değildir. Kim için? lekum size. Ne helal değildir? En <gülüyor> tekhuzu geri almanız. Neyi geri almanız? Ataytumuhunne. <gülüyor> Onlara verdiğiniz mehirleri. Hani mehir olarak üzerine mesela kadının nikah kıyarken mehirler kıyılıyor ya mehir üzerine siz diyor o mehirleri onlarda almanız helal değildir. Şeyen hiçbir şey. Yani bir gramsa bir gram on gramsa on gram 50 gramsa 50 gram, yüz gramsa yüz gram. O yüz gramın içerisinde bir miskal almaya hakkımız yok. E, i̇lla müstesna en yehafa korkmamaların Korkmaları, ey kafa korkmaları. Neyi korkmaları? Ela yuqima koruyamamaktan. Eğer koruyamamaktan korkuyorlarsa, neyi koruyamamaktan? hudude sınırlarını, kimi sınırlarını? Allah Allah'ın, Allah'ın hududunun sınırlarını korumaktan korkarlarsa, fayn khiftum. Fakat korkmaları alla yuqima hududallahi allah'ın sınırlarını allahi allahın fela cunaha günah yoktur onlara aleyhima her ikisine de şimdi eğer iki defa boşandı ne iki defa boşanan ardından neydi ya güzellikle salı vermek ya güzellikle yanında tutmak ama eğer yanında tuttuğu takdirde Allah'ın hududunu Allah'ın hakkını çiğneyecek olurlarsa her ikisine de günah yoktur. Bir araya gelecek, tekrar aynı şeyi meydana getirecek, aynı huzursuzluk, aynı efendim şeyi, efendim tekrar sanki din mesela bir oyuncakmış, bir şeymiş, efendim her ikisi de günaha girecekler. Böylesi bir durumda her ikisine de günah yoktur. Ayrılırlar, sıkıntı yok. Tabi iki talakla boşandı. Üçüncüsü zaten otomatik ve kendisi düşüyor cenab Bak talak'ı burada ne yapıyorum? Et talakü merretan. Talak ifir, iki defadır. Boşanma iki defadır. Bu ayrı ayrı mı Ayrı ayrı. Bir kere de olur. iki kere de olur. Yani mesela diyelim ben seni iki talakla boşadım dedi mi efendim eğer dört ay on gün dört ay içinde dört ay içinde eğer ailesine varırsa varır. Dört ay geçti mi otomatik mi boşar? artık geri alma hakkı yok. Bir talakla eğer boşamışsa o bir talak içerisinde işte size sizden önce o ayet geçti yani eğer hanımlarla bir insan efendim yemin ederse ben sana yaklaşmayacağım dedi dediği takdirde yemin ederse cahiliye döneminde bir sene iki sene böyle yemin ederlerdi adam hanımına şu, bana bir su getirir misin getirmediği takdirde ben sana artık bir bundan sonra bir sene yaklaşmayacağım iki sene yaklaşmayacağım böyle şey mi olur Cenab-ı Hak onu dört ayla dört ayla neticelendiği. Böyle bir durum karşısında eğer dört ay efendim o yemin eden koca hanımına varsa bir şey bir sıkıntı yok. O yaptığı yeminden dolayı yeminli kefaretini öder. Ondan sonra efendim ailesiyle beraber bulunur. Eğer efendim dört ay geçerse o kadın otomatik mel efendim boşanır. Eğer tekrar almak isterse yeni bir nikahla nikahına alabilir. Ki mesela onun mesela o hanım diyor efendim kocası o hanıma o hanım kocasına kocası ona daha hak sahibidirler. Evet. Burada da işte iki talakla boşandığı takdirde ya yanında üçüncü şey kezi ya yanında güzel tutacak ya güzelce verecek. Ama baktılar Allah'ın hududunu, Allah'ın sınırlarını koruyamayacaklar. Her ikisi içinde durum e, aynıdır. Günah yok bunda. فِي مَفْتَدَتْ bihi kadının şey kadını kadının şey fidye vermesinden yani mesela yani o hani mesela daha önce efendim e, şey verdiğinden ötürü mesela o vermiş oldukları e, mehirleri geri almamaktan ötürü bundan bir şey almayacak o helal değildir. Tilke işte bunlar hudûda sınırlarıdır. Kimin Allah'a Allah'ın sınırlarıdır. Fe la onu aşmayın. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. O sınırları kesinlikle aşmayın. Ve men her kim yetaddae aşarsa, neyi aşarsa hudude sınırlarını Allah'ı Allah'ın faulaike işte onlar var ya, hum onlar zalimun zalimlerin ta kendisidir. Kim Allah'ın hududlarını, Allah'ın sınırlarını çiğnerse, tanımazsa onlar zalimlerin ta kendileridir. Evet. Yani Cenab-ı Mevla Burada bize tekrar Yeni bir tekrarlamayı Yeni bir hatırlatmayı yapıyor Diyor ki boşanma iki defadır Sakın diyor bunu mesela efendim Hafife almayın Din oyuncak değil, aile oyuncak değil Namus oyuncak değil Artık ya güzellikle tutmalı Ya da iyilikle salıverilmelidir Allah'ın sınırlarını koruyamamaktan Korkmaları müstesna Eğer bu durumda Allah'ın sınırları Allah'ın hudutları korunamayacaksa bu müstesna. Onlara verdiğiniz bir şeyi de geri almanız size helal değildir. Gerek mal, gerek efendim mehir, gerek ne verdiyseniz onlardan tekrar geri almanız helal değildir. Cenab-ı Hak başka bir ayette de siz tükürdüğünüzü nasıl yalarsınız? Nasıl efendim, geri alırsınız? Yani bunu yapan tükürüğünü, yere düşen tükürüğünü yalamış gibidir. Fakat evet fakat Allah'ın sınırlarını koruyamamaktan korkmaları müstesna kadının bir şeyler ver fidiye vermesinde her ikisine de bir günah yoktur. Eğer şimdi mesela diyelim ki böylesi bir durumda kadın da erkek içinde efendim mesela böyle bir durum söz konusu olduğu zaman o sınırlar korunmadığı takdirde Muhammed Şamil sen gel yavrum. Oğlum sen gel bak orada bakanlar var sen gel. Evet. <gülüyor> Bu durumda mesela efendim gerek kadın gerek erkek Allah'ın efendim ortaya koyduğu hudutları, sınırları onları muhafaza edemeyecekse kadının fidye vermesinde her ikisine de bir günah yoktur. Mesela diyelim ki kadın dese ki işte efendim ben sana şunu vereceğim beni boşa. Hiçbir sıkıntı yok. Yani onda da günah yoktur. İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır onu aşmayın her kim Allah'ın sınırlarını aşarsa işte onlar var ya onlar zalimlerin ta kendileridir. Cenab-ı Hak burada cahiliyede kişi karısını dilediği kadar boşar. Adam diyor ki seni üç kere boşadım, beş kere boşadım, on kere boşadım, elli kere boşadım, yüz kere boşadın, boşalım, boşalım. Cahiliyede bu kadar boşama vardı. Kişi karısını dilediği kadar boşar, iddetinin bitimine yakın onu tekrar geri almak ister. Diyor ki, seni bir boşadım iki boşardım üç boşadım10 on boşaldım, boşaldım, boşaldım, Her defalarca onu tekrarlar. Tekrarladıktan sonra o boşamanın tam iddeti biteceği bir ana diyor ki, ben efendim seni boşamadım, tekrar geri alır. İster, al, tekrar almak ister ve müracaatta bulunursa bin kere boşamış olsa da kadın yine onun karısı olur. Cahili döneminde böyleydi. Kadını boşama ve ona müracaatta tekrar alma Konusunda herhangi bir sınır yoktu. Yani bu ayetin mesela iniş sebebi. Ben ayeti tekrar geriden alayım. Cenab-ı Hak, ettalakum Talak, boşanma iki defadır. Artık ya güzellikle tutmalı, ya da iyilikle salı verilmelidir. Yani bunlar diyor mesela, ya bu din diyor, o kadar oyuncak değil diyor. Yani. Efendim, cahiliye döneminde adam bin kere, efendim, 500 kere, 600 kere, 800 kere, bin kere boşadıktan sonra tekrar karısını aldığı gibi böyle değildir. Bu cahille dönem, cahille döneminin adetiydi. İslam geldiği takdirde bunu iki defayla diyor, efendim sınırladı. Üçüncüsü de otomatikmen bitiyor. Bunlar nedir diyor? Allah'ın sınırlarını, Allah'ın sınırlarıdır diyor. Allah'ın sınırlarını koruyamamaktan korkmaları müstesna. Bu da ayrı bir konu. Yani o mesela efendim e, üç kez bu durum mesela tekrarlandığı zaman o sınırlar koruyamamak koruyamadığı takdirde onlara verdiğiniz bir şeyi geri almayın. Almanız size helal değildir. Hani mehir esnasında efendim nikah esnasında kıyılan mehirler 1 gram olur, 10 gram olur, 50 gram olur. Bu dile yani azında sınır olmadığı gibi çoğunda da sınırı yok. Cenabak mesela yüklerle dolu, kantarlarla dolu vermiş olsanız da onu geri almayın. Onu geri almanız helal değildir. Bu şekil yani bu mehrin onlara verilen hiçbir şeye dokunulmadan efendim onun bir kuruşu dahi helal değildir. Fakat Allah'ın sınırlarını koruyamamaktan korkmalarımız tesna. Eğer bu durum Allah'ın sınırlarını efendim koruyamamıyorsa bu aile dev, ailenin efendim devamını sağlayamıyorsa o zaman nedir? Bu tür şeyleri bunda kadının bir şeyler fidye vermesine her ikisine de bir günah yoktur. Mesela baktı şimdi, efendim artık tekrar ikinci kez mesela aynı şeyler tekerrür edecek, efendim kadın der ki ben efendim ben sana şu fidyeyi veriyorum, efendim beni ver Bunda yani bunu dediği takdirde de herhangi ne kocaya bir günah var ne erkeğe bir günah var. Her ikisi kabul ettikten sonra çünkü eğer Allah'ın sınırlarını tekrar mesela çiğneyecek olurlarsa daha kötü olur. Niye? çünkü işte bunlar Allah'ın sınırlarıdır yani Allah bunları korumuş hani bir koruyu Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte diyor ki her bir padişahın bir korusu vardır her bir padişahın bir korusu olduğu gibi Allah'ın da bir korusu vardır diyor Allah'ın korusuna yaklaşmayın bu koru diyor mesela koru altına alınmış bir şeyin durumuna benzer diyor o koruyu diyor siz kenara alırsınız Efendim, orada bir at otlatırsınız. Bir efendim hayvan otlatırsınız ama koru altında alınmış. Mesela memlekette bilmem onu gördünüz mü? Fark ettiniz mi bilmiyorum. Ha, Cafer abi iyi biliyor. Bilmiyorum. Mesela koru nasıldır? Bir çayır gibi diyelim veya bir tarla gibi bir yer. Mesela çevriliyor efendim. Yani oraya hayvan veya efendim işte zarar verecek mesela türden olan şeyler yaklaşılmıyor. O sınırın sınırın harici. Oraya bir sınır konuluyor. İşte yani o sınırda diyor, mesela koru altına alınmış bir sınırda diyor, otlayan bir hayvanın durumu neyse, o, o hayvan otladığı takdirde o sahibinin ani bir dalgınlığıyla ne yapar? O hayvan o koruya dalabilir. İşte diyor Cenab-ı Hak da diyor, bu da Allah'ın korusudur, sınırlarıdır diyor. Sakın o sınırları aşmayın. Her kim Allah'ın koyduğu sınırları, koyduğu kanunları, koyduğu durumları aşarsa, işte onlar var ya, onlar zalimlerin ta kendileridir. Şimdi bu ayetin nüzul sebebi iki e, ayetti. Bu ayetin nüzul sebebi Cenab-ı Hak diyor kişi karısını dilediği kadar boşardı. Yani sınır yok. Ben seni bir talakla boşadım, üçle boşadım, beşle boşadım, onla boşadım yok. Böyle bir sınır yok ortada. Efendim iddetinin bitimine yakın tekrar almak ister ve müracaatta bulunursa bin kere boşamış olsa da o kadın yine onun karısı olur yani iddetine yakın da diyordu ki tamam ben seni artık şey yapmıyorum seni boşamıyorum yine benim karımsın. bin kere day boşasa yani o üç bitmeden o üç bitmeden mesela işte diyelim ki yani o üç ay mesela kuru ayı ya efendim o bitmeden işte derdi ki ben seni geri aldım defala mesela üç ay daha üç ay sonra tekrar aynı şey üç ay sonra tekrar aynı şey kadını boşama ve ona mıracatta tekrar alma konusunda herhangi bir sınır yoktu onlar arasında Eşlerden birisi karısına kızıp "Seni ne kendime tam hanım olarak tutacağım ne de benden tamamen boş olup bir başkasıyla evlenmene imkan verecek. Bakın bu nedir? Bir zorunludur ya. Yani. Ne kendime hanım tutacağım ne de başkasının efeye başkasını evlenmesine müsaade edeceğim. Bu apaçık bir zorunludur." Dedi, "Kadın bunu ne nasıl yapacaksın?" diye sordu. "O seni boşaya boşaacağım. Tam iddetin biterken murad edeceğim. Hemen peşinde tekrar boşayacağım." Yani iddet zamanına kadar sen nasıl, nasıl boşalmışsın iddetin bittiği zaman tekrar mesela geri alacağım, iddet şey yaptıktan sonra tekrar başlayacağım. Böyle devam edip gideceğim dedi. Bunun üzerine kadın Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek şikayette bulundu. Allahu Teala boşama iki defadır. Boşama iki defadır. Ayetini indirip Erkeğin ric'i talakla kadını boşama hakkını iki talak ile sınırlandırdı. Yani burada nedir? ric'i talak. Mesela ric'i talak nedir? Bu racaadan geliyor. Dönme, geri dönme yani. Mesela şimdi diyelim ki adam bir talakla efendim boşadığı takdirde karısını o bir talakın arkasında bir talak daha var. O ikincisiyle gittiği takdirde artık talak kalmaz. O tamamen boş olur. O bir talakla boşadığı bir karısının dört ay, mesela üç kuru yani efendim geçtikten sonra o üç kuru geçtik geçirdikten sonra eğer efendim tekrar o üç kuru içerisinde hanımına dönerse bir, bir sıkıntı yok. Eğer dönmezse o üç kurdan sonra efendim tekrar yeni bir talakla yeni bir efendim şey talak diyorum bir nikahla hanımına dönebilir. İkinci kez böyle olduğu takdirde böyledir ama efendim o iki talakın haricinde üçüncü bir talak yoktur. Üçüncü talak tamamen bitmiştir. E yine yaparsa? Yine yaparsa bitti. Daha, daha geri alamaz. Üç talakla yaptığı takdirde onu alabilmek için efendim bir kadın ondan ayrılır. Kadın onda efendim o iddet müddetini bekler. 2 i̇ki, ikinci kocaya varır. Üç, İkinci koca ile beraber bulunur illa ki yani. Yani o ondan, o ondan. ikisi zevklenir, tatlanır. Üç, dört, koca onu boşarsa şayet. Koca onu boşarsa. Yani koca boşamasa zaten boşanamaz. Koca onu boşarsa. Beş, o kocadan boşandıktan sonra tekrar o kadının iddet müddeti bekleyecek. Ondan sonra o ilk kocası tekrar onu geri alacak kim alacak bakalım. Alan erkek varsa o çıksın meydana. <gülüyor> yani adam salı verecek, karı gidecek başkasının koca koca kucağından yatacak ondan sonra tekrar o karı geliyor alacak. İşte İslam dini bu kadar namusa bu kadar dine, bu kadar kitaba bu kadar aileye bu şekilde şey yapmıştır ki böyle bir şey olmasın, böyle bir şey çıkmasın meydana. Evet. İşte bu ayeti kerime de buna binaen efendim nazil olmuştu. Fe'in eğer tallakaha onu bir daha boşarsa eğer tallekaha bu iki taraftan sonra bir daha boşarsa artık helal olmaz. Ney? Lehu kendisine. O kadın kendisine artık helal olmaz. Neden? Min ba'du hatta tenkiha nikahlanmadıkça yani başka efendim başka biriyle nikahlanmadıkça zevcen bir kocayla başka bir kocayla nikahlanmadıkça o kocaya varmadıkça gayruhu o başka koca kocaya varmadıkça kesinlikle bir daha efendim onu o kadın ona helal olmaz. Bundan sonraki onu boşarsa yani o koca onu boşarsa felay yoktur cünaha bir günah aleyhima onları her ikisine de en yetera birbirlerine dönmelerinde. Yani eğer ki o mesela üç talakla o kadını boşadıysa demin izah ettiğim gibi efendim o üç talakla boşanan kadın tekrar efendim o ko kadın kocaya gider o koca onu boşarsa eğer ikisi de o kocanın boşamasından sonra kadının iddet müddeti dolup ikisi birbirlerini isterlerse ikisine de bir günah yoktur ee, aleyhima onlara en yetera birbirlerine dönmelerinden. Yani efendim, in zanna inanırlarsa eğer zannederlerse, neyi zannederlerse? Ey yukima koruyacaklarını zannederlerse neyi koruyacaklarını? Hududallahi Allah'ın sınırlarını, hudutlarını koruyacaklarına kanaat getirip inanacaklarsa böyle olur. Yoksa aynı durum tekrar olursa bu olmaz. Em yubeyyine işte yubeyyinuha iyice açıklar liqaumin bir topluluk için yalemune Allahü Teala bir topluluk topluluk için bunu açıklar ki o bilen bir topluluk olsun diye. Evet 230. ayetin eğer eğer onu bir daha boşarsa artık ondan başka bir kocaya kocayla nikahlanmadıkça kendisine helal olmaz. Eğer bundan sonraki kocası onu boşarsa Allah'ın sınırlarını koruyacaklarına inanırlarsa, birbirlerine dönmelerinde onlara bir günah yoktur. İşte bunlar Allah'ın bilen bir topluluk için iyice açıkladığı sınırlardır. Evet, burada kalıyoruz. Bakara suresinin 230. ayetinde kaldık. Bir daha inşallah rahman Rabbim nasip ederse, 231. ayette, Efendim, وَاِذَا تَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَا hunne diye o ayet kerimede inşallah başlayacağız. O da Bakara suresinin 231. ayeti olacak. Burada bu efendim Kur'an-ı şanda dersimiz bugün burada bitti. Evet. Şimdi şeyde kalmıştık. Edebül Lisan kaçıncı hadisteydi? Muhammed Şamil hatırladın mı? Hatırlamadın. Evet. ona sonra hepinize ayrı ayrı soracağım ha ona göre hazırlıklı olun. Evet. 333. hadis İbni Amr radiyallahu anhu'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Dört haslet vardır ki bunlar kimde bulunursa halis münafıktır. Eğer bu hasletlerden biri varsa o kimse onu terk edinceye kadar nifak hasletlerinden biri var demektir. Onlar nedir? Bir, söz verdiği zaman ve konuştuğu zaman yalan söyler, tartışmaya girdiği zaman haddi aşar ve anlaşmayı bozar. Söz verdiği zaman, konuştuğu zaman yalan söyler, tartışmaya girdiği zaman da haddi aşar. Küfür eder, ana avrat küfür eder, Anlaşmayı da yaptığı zaman anlaşmayı bozar. Evet. 334. hadiste Sad bin Ebi Vakkas radiyallahu anhı'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki yalan ve hıyanet dışında her özellik müminde bulunabilir. Demek ki mümin hiçbir zaman ne yalan yalan konuşur ne de hıyanete bulunur. Bu bulunmaz. Kesinlikle bu müminin bir vasıfı değil. 335. hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu Allah kıyamet gününde şu üç kimseye rahmet nazarıyla bakmaz. Bir, zina eden ihtiyar, evli yani. İki, yalancı imam ve muhtaç olduğu halde kibirlenen kişi. Allah kıyamette bu üç kimseye rahmet nazarıyla bakmaz. Zina eden ihtiyar, evli olan kişi, yalancı imam ve muhtaç olduğu halde de o ihtiyacını ihtiyacından ötülük kibirlenen onu kendine yediremeyen, gururlanan kişi Cenab-ı Hak o gün efendim kıyamette bunlara rahmet nazarıyla bakmaz. 336. hadiste Ebu Bekir Sıddık anh dedi ki ey insanlar sizi yalandan sakındırırım zira o imanın zıddıdır. Bakın yalan neymiş Muhammed Şamil imanın zıddıdır. Evet 337. hadiste Abdurrahman bin Abbas, Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anhu'nun hutbesini dinleyenlerden rivayet ediyor. Rivayetçilerin en kötüleri yalan rivayet edenlerdir. Dilin hatalarının en büyüğü yalandır. Rivayetçilerin en kötüleri yalan rivayet edenlerdir. Dilin hatalarının en büyüğü ise yalandır. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem doğruluk cennete, cenn doğruluk efendim e iyiliğe, iyilik cennete, o cennet, iyiliğe cennete gitmeden Cenab-ı Hak onu sıddıklar sıfatına yazar. Yalan, kötülüğe, kötülük cehenneme, o kötülük kötülüğe cehenneme gitmeden onu yalancılar sınıflar bu Ebu Hureyre 338. hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki münafığın üç alameti vardır. Konuştuğu zaman yalan söyler. Söz verdiği zaman yerine getirmez. Emanet edildiği zaman hüyanet eder. 339. hadis Hasan-ı Basri radıyallahu dedi ki söz ile fiilin, iç ile dışın, giriş ile çıkışın birbirine zıt olması nifaktan sayılır. Yani söz ile fiil nasıl farklıdır? İç ile dış nasıl farklıdır? Efendim giriş ile çıkış nasıl farklıdır? Buna nasıl birbirine zıttır? Bunlar da mesela bu tür şey nifaktan sayılır. Nifakın üzerine bina edildiği edildiyse asıl ise yalandır. O nifakın hepsinin üzerine ne bina edilir? Yalan. 340. hadiste İyas bin Muaviye dedi ki bana göre yalanın zararı ve zararsızı vardır. Kendisini bir beladan kurtarmak için veya kendisini iyile sürüklemek için yalan söyleyen bana göre yalan söylemiş değildir. Yani mesela zalim bir efendim e, idareci tarafında diyelim ki işte veya efendim haydutlar tarafında yolu kesildi. Efendim canı tehlikededir. O canın tehlikede olmasından ötürü efendim hayatını kurtaracak kadar bunda bir sıkıntı yok. Bunun dışında haramdır. Değil mi? de bu şey hadisî anlamında mı yani? yani o, aynı. Tabii ki aynı o anlamdadır. Yani o anlama yakındır yani. Ya, peki, tabii ki. Tabii, peki yok bak onun yani o İyas bin Muaviye'nin sözüdür ama o hadise yakındır yani. Mesela e ya şimdi burada hani daha önceki biz mesela efendim ee, mesela bazı şeylerin mübah olduğu ile ilgili bazı hadisleri okumuştuk. Mesela düşünün bir insan efendim nasıl ki dağın başında efendim kendisi efendim bir açlık sıkıntısını yaşıyor da efendim oradaki leş olan bir et, hayvanın etinden yemesi helalsa böylesi zararlı durumda bu da helal olur. Kendi hayatını kurtaracak. Hayatına efendim zarar verecek bir durum söz konusu hissedildiği takdirde Bunda bir sıkıntı yok ama ki öb öbür türlü kesinlikle yalan her zaman haramdır. Malik bin Enes radıyallahu Ömer bin Abdulaziz radıyallahu dedi ki gömleğimi sırtıma aldım alalı yalan, yalan konuşmadım. Gömleğimi sırtıma aldım alalı yalan konuşmadım. Yani halifelik gö görevi. Yani belki on ondan önce de konuşmamış ama yani daha o zamandan sonra daha çok dikkatli oldum demek istiyor. 342. hadis Ömer Adyalan dedi ki sizi görmeden bizim için en güzel, en sevimliniz ismi güzel olanınızdır. Gördükten sonra en sevimli olanınız ahlakı en güzel olanınızdır. İmtihan ettiğimiz zaman en sevimliniz ise doğru konuşanınız ve en güvenilir olanınızdır. 343. hadis Hüzeyl bin Şurahibil dedi ki Musa Aleyhisselam ey Rabbim amel bakımından en hayırlı kulların hangisidir dedi buyuruldu. Dili yalan konuşmayan kalbinde günah kötülük bulunmayan ve cinsel uzvu zina etmeyenlerdir. Bakın çok dikkat buyurun buraya. Musa Aleyhisselam ey Rabbim amel bakımından en hayırlı kulların hangisidir buyurdu. Yani dili yalan konuşmayan, kalbinde günah, kötülük bulunmayan ve cinsel da, uzvuyla da zina etmeyenlerdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisler buyurmuştu. Siz bana iki şeyden dolayı söz verin, ben de size cennet müjdesini cennete gireceğinize dair size kefir olurum. İki dudak arası ve iki bacak arasını siz bunu koruyacağınıza dair bana söz verin, ben de cennete gireceğinize dair size kefil olur. Ya i̇şte bu, bu hadis de onun gibi. 344 Ebu Mervan El Bezzaz'dan Salim bin Nuh bize geldi ve subayi denilen yedi parça elbise istedi. Elbiseyi onu açtığımda onun yedi parça olmadığını gördü ve dedi ki, sen yedi parça dememiş miydin? Dedim ki, biz bunu böyle isimlendiriyoruz. O da bu yalan olur dedi. Yedi parça ise isimlendirse bile yine yalan oluyor. Ya, ya, ya. Bu, bu, bu öyle anlıyor. 345 Abdurrahman bin Yezid'den İbni Mesudrad yalan dedi ki hıyanet ve yalan dışında her huy müminde gizlidir. Ama hıyanet ve yalan kesinlikle yok. Her huy var, olabilir. Yirmiyemin sert olabilir, Efendim daha ahlaklı olabilir, daha az alaklı olabilir, ama hıyanet ve yalan kesinlikle olmaz. 346 İbrahim en nehai dedi ki, yalancının orucu bozduğunu söylenirdi. Yalanın orucu bozduğunu söylenirdi. Yani e, mesela hani gıybet hükmünde olduğu için orucun bozmasındaki gaye burada, yani orucun sevabını tamamen alır götürür. Yoksa orucu tamamen bozmaz. Ve sevapsız bir oruç. Yani bir, ne olur affedersin ağzı bağlanan hayvanlar gibi. Affedersin nasıl bir hayvanın ağzını bağlarsanız sabahtan akşama kadar aç bırakırsanız o hayvan nasıl aç kalıyorsa o açlıktan başka bir şey yanında kalmaz. O kişi de efendim hem yalan konuşur dedikodu yapar her türlü şey yapıyorsa bu da efendim yalan o yalandan ötürü o şeyden dedikodudan ötürü o onun orucu sanki kendisi aç bırakmış gibidir. 347 hadis Tarif bin Tarif dedi ki, yalan söylemekle beraber dünya ve içindekiler benim olsun istemem. Bakın, hem yalan söylesem dünya ve içindekiler hepsi benim olsun bunu istemem. Sıfyan dedi ki, bunun açıklaması şudur. Allah'ın gazabına arz edilmeyi istemem. Zira tövbemin kabul edilip edilmeyeceğini bilmiyorum. Yani bununla ne olur insan? Allah'ın gazabına arz edilir. E ben bununla Allah'ın gazabına arz edilmek istemem. Çünkü tövbem kabul oldu mu olmadı mı onu bilemiyorum. Ama tövbenin belirtileri var. Bir insan namaz kılıyorsa eğer o in namaz insanı günahtan alıkoyuyorsa o hem namazdır hem tövbesi kabuldür. Bir insan hacca gidiyorsa umreye gidiyorsa eğer o insan efendim, o hac, o ömresi, onu günahlardan koymuşsa, onun ahlakını değiştirmişse, mükemmel bir insan hala getirmişse, o kişinin efendim e, yapmış olduğu ibadetlerin, nusukların efendim kabul oluşuna delalettir ki işareti odur. 348. hadiste Ebu Hureyre radiyallahu dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah kıyamet günde şu üç kimseye bakmaz. Yalancı imam zina eden ihtiyar evli ve muhtaç olduğu halde kibirlenen kişi bir önceki hadisin başka bir tarikle ifadesi 349. hadis Malik bin Dinar'dan bazı kitaplarda şöyle okudum diyor hutbe veren herkesin hutbesi ameline arz edilecek eğer sözüne sadıksa doğrulanacak Yalan ise dudaklarını ateşten makas ile kesecek. Kestikçe de dudakları yenilenerek devam edecek. Ya. Hutbe veren imam, onun hutbesiyle ameline arz edilecek. Bakalım konuşmasıyla sözü tutar mı? Eğer söylediği söz sözüne sadıksa doğrulanacak zaten. Değilse yalancı olduğu söylenecek dan ötürü de ateş makas ile ateşler makas ile dudaklarını kesecek kestikçe de dudakları yenilenerek devam edecek yani o dudak mesela bitecek kendi kendine yenilenecek tekrar yeni aynı duruma gelecek evet 350. hadisten kalalım burada onu bir not alın inşallah 350. hadis şöyle Bismillahirrahmanirrahim hüccesi yazın hemen hatır hatrınıza gelir. Evet. <gülüyor> Evet, yine Akvaid'de bir parça okuyalım. Yusuf El-Kardavi'nin Tevhid isimli kitabında. Allah'a iman bütün inancın temelidir. Şüphesiz ki Allah'a taat ve ibadetle layık, kahhar, muhtar, yüce varlığa iman, dinin ruhu ve özüdür. Aynı zamanda Allah'ın kitabının ve Resulünün sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinin belirttiği gibi İslam'ın ruhu bütün inancın temelidir. Kur'an-ı Kerim İmanın rükünü ve ona bağlı konulardan bahsederken şu ayetle olduğu gibi ona imanı bunların ilki ve temeli olarak ortaya koyar. Peygamber ve müminler ona Rabbinden indirilene inanırlar. Yine hepsi Allah'a, ahiret gününe, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inanırlar. Bakara suresi 285. ayette. Diğer bir ayette ise lakin iyi olan elbir. Yani iyilik, Allah'a, Allah'a iman, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere inanan kimsedir. Bakara 177. Başka bir ayette ise şöyledir: Ey iman edenler, Allah'a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin, imanınızda sabit olun kim Allah'ı meleklerini kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününe inkar, ede, ahiret inkar ederse şüphesiz derin bir sapıklığa dalmıştır. Nisa suresi 136 Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem meşhur Cibril hadisinde kendisine iman hakkında sorulduğunda şöyle de, de, demektedir. İman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, resullerine, ahiret gününe, kadere, hayır ve şerre inanmaktır asıl olan iman asıl olan Allah'a imandır akaidin diğer kısımları da buna izafe edilmiş buna bağlanmıştır Allah'a iman ettikten sonra sırasıyla meleklerine kitaplarına, resullerine dirilmeye, hesap vermeye kaza ve kaderin ondan geldiğine iman edilir, bütün bunlara iman etmek Allah'a iman etmenin bir parçasıdır akide bunun üzerine bina edilmiştir Resul'e iman ancak onu gönderen Allah'a iman doğal olarak onun varlığına, rububiyet ve uluhiyetinden, vahdaniyetine, esma-i hüsnasına, kendisinin layık olduğu sıfatlarla sıfatlanması, bütün eksikliklerden uzak olduğuna imanı beraberinden getirir. Bizim için Allah'ın varlığı kesinlikle şüphe bulunmayan bir hakikattir. Daha da öte, hakikatlerin en aşikar olanıdır. Buna sağlıklı bünyeler tanıklık etmektedir. Olgun akıllar buna yönelmektedir. İlimder, rusuh, derinlik, bilgi sahibi olanlar için iç ve dış dünyalarında gördükleri dehşetten de ibda, düzen, takdir ve hidayetten dolayı bu görüşü desteklemektedirler. Eğer bu hakikat bazı insanlara gizli kalmışsa bu denildiği gibi varlığın ve gizliliğin şiddetinden dolayıdır insanın ortak olduğu fıtratı reddedip aklın ve mantığın yoluna direnenler Allah'ı Allah inkar ederek tevhidin dışına çıkmış kişilerdir. Evet. Bir dahaki dersimiz İslam tevhid üzerine kurulur. Başlığıyla devam ediyoruz. Biraz da efendim ana çizgileriyle İslam fıkhı dan biraz okuyacağız inşallah. Geçen e, abdestle ilgili konuları bitirdik. Bugün madde 119, birinci kitabın, altıncı bölümün delilleri. Madde 120, abdesti bozan şeylerin delilleri. Madde 121, bir. Ön ve arkadan herhangi bir şeyin çıkmasının delilleri. Hani bu delil nereden gelmiş? Biz önce onları okuduk, metni okuduk. Mezheplerin efendim işte kimi şu şu abdestini bozar, kimi bu bozmaz, kimi bu bundan şüphedir, kimi şudur dedi. Efendim şimdi Cenab-ı Hakk'ın mesela ön ve arkada çıkan bir şeyin mesela nasıl bize tarif etmiş onu göreceğiz. Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Sizden biriniz heladan gelmişse bu da nedir? Bu da efendim Nisa suresi ayet 43, Maide suresi ayet 6. Helaya gider ne olur? abdesti bozulur. Gerek önden gerek arkadan herhangi bir şeyin efendim orada vuku bulması abdestin bozmasına nedendir. Hadisteki delili ise Ebu Hureyre radiyallahu anh, anhudan şöyle derken işitmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden hades meydana gelen kimsenin namazı o kimse abdest almadıkça kabul olmaz. Yani abdesti bozan bir durum meydana geldiği takdirde o kimse abdest almadan o cenabak onun abdestini, onun namazını kabul etmez. İbadetini kabul etmez. Bu da nereden geldi? Bu da Sahih-i Buhari tercümesi Ötüken Yayınları cilt 1 sayfa 288. Bunların geçeyim ben. Buhari geçiyor. Buhari'de geçiyor. Fetul Bari'de geçiyor. Efendim onların baskısını, şeyini söylemeyeyim. Vakit almasın. Abdullah bin Zeyd radiyallahu anhudan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz kılan kimse bir ses işitinceye yahut koku hissedinceye kadar namazdan ayrılmasın. Bu da baya bir kaynak var. Buhari bunu rivayet etmiş. Ee, Tecridi Sahih rivayet etmiş. Ondan sonra Tirmizi rivayet etmiş. Ebu Davud rivayet etmiş. Efendim, Sünen i Ebu Davud tercümesinde geçmiş birçok hadis kitapları bunu, bu hadisi esas almışlardır. Evet. Madde 122 abdesti bozan şeylerin efendim e, delilleri hani şeyde biz okumuştuk efendim metinde efendim 5-6 tane saymıştı. Bunla, bu onlarla ilgili deliller. Makadını yere yerleştirip yapıştırmadan uyumanın delilleri. Hazreti Ali radiyallahu anhu'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dübürün bağı gözlerdir. Kim uyursa abdest alsın. Hadiste bu hadiste efendim Ebu Davud tercüme şerhinden rivayet edilmiş. Efendim İbn Mace rivayet etmiş. Darimi rivayet etmiş. Müsterz Ahmed bin Ahmed Hanbel rivayet etmiştir. Hadiste geçen uyku uzanarak uyuyanın uykusudur. Bakınız aşağıdaki hadis bunun delilidir. Yani şimdi dübürün bağı gözlerdir. Yani bir insan şimdi yere oturduğu takdirde her iki kalçası yere yapışıksa o haliyle uyursa herhangi bir yere dayanmasa onu abdesti iptal abdest sayılmış olur. Ama uzandıysa abdesti gitmiş olur. Veya bir yere dayandıysa abdesti gitmiş olur. İbn Abbas radiyallahu anhu da rivayet edilmiş ve demiştir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem secde ediyor, uyuyor horluyor. Sonra kalkıp namaz kılıyordu. Kendisine uyuduğun halde abdest almadan namaz kıldın dedim. O abdest sadece uzanarak uyuyana lazımdır buyurdu. Yani oturduğun yerde mesela şimdi bazen insan oturuyor. Oturduğu yerde mesela, mesela efendim bir bakıyorsun şöyle sağa sola veya bakıyorsun hafif bir uyuklama geliyor. Bu abdesti bozma. Onu demek istiyor. Osman bin Hannad rivayetlerinde çünkü insan uzanarak uyuduğu zaman mafsalları gevşer ibaresini de ilave ettiler. Yani insan uzanarak uyuduğu zaman o mavsarlar gevşer. İster istemez farkında olmaz. Bu hadis nereden gelmiş? Bu da Ebu Davud bunu, efendim, Sünen Ebu Davud tercümesinden geçmiştir. Tirmizi geçmiştir. Tirmizi de geçmiştir. Müstahid-i Ahmet bin Hanbel geçmiştir. Yine Ebu Davud ve Beyhaki bunları yine rivayet etmişlerdir. Diğer bir hadiste ise, rivayette ise şöyledir. Enes radıyallahu anhudan şöyle rivayet edilmiştir. Namaz için kamet edildi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kişiyle konuşuyordu. Hazreti Peygamber'in konuşması o kadar uzun, uzun sürdü ki sahabeler uyudu. Sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi, selam geldi ve namaz kıldırdı. Efendim bu hadiste yine Müslim bunu rivayet etmiş Kitabul Hayd bölümünde. Diğer bir rivayette ise Hazreti Ömer radıyallahu anh'un rivayet ettiği şu hadistir. Bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yatsı namazına meşgul edilip namazı geciktirdi. O kadar ki biz de mescitte uyuduk. Nihayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim yanımıza mescide geldi ve sizden başka namazı bekleyen yoktur buyurdu. Yani nedir bu? Namazı bekleyen namazadır gibi. Yani bir insan namazı bekliyorsa sanki namazın içinde namaz kılıyor gibi Allahu Teala sevap yazarlar. Bu hadisin kaynağı Ebu Davud rivayet etmiş, Buhari rivayet etmiş, Müsned-i Ahmet bin Hanbel'de bu rivayetler geçmiştir. Bu hadis-i şerifler anlaşılan, bu hadis-i şeriflerden anlaşılan şudur ki, kişi oturduğu zaman oturağını tam yere yapıştırmadan uyursa abdesti bozulur. Tam yapıştırıp uyursa abdesti bozulmaz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı geciktirdiğinden dolayı sahabeler oturdukları yerde uykuya dalmışlar. Ve hatta hadis-i şerifte uyuduk tekrar uyandık. Tekrar uyuduk ibaresi mevcuttur. Ve böylece namazı beklerken herhangi bir yere dayanmadan kendiliğinden uyuklayan birinin abdesti bozulmaz ama herhangi bir yere dayanıp da uyuyanın abdesti de namazı da bozulur. Evet. Çünkü Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem dübür bağın dübürün bağı gözlerdir. Kim uyursa abdest alsın buyurdu. Çünkü makatını yerden kesip uyuyan kişinin mafzar, mafzarları gevşediği gibi için abdestin bozulması da kaçınılmaz olur. Bundan dolayı namazı beklerken her iki kalçayı yere yapıştırıp öylece beklemek lazımdır ki gözler uyuduğu zaman oba çözülür. Hadis'in ibaresi, hadis ibaresi mevcuttur. Eğer oturdu, o, oturulduğu yerden uyuklama abdesti bozsaydı i̇bn Abbas radiyallahu anh'un rivayet ettiği hadiste resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem e, secde ediyor, uyuyor, hurluyor, sonra kalkıp namaz kılıyordu. Kendisine uyuduğun halde namaz kıldın dedim. O abdest sadece uzanarak uyuyana lazımdır. Buyruğuyla cevaplamıştır. Bundan dolayı tek ve eşsiz Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın mübarek fiili, yaşantısı ve mübarek sözleridir. Bu bizim için kaçınılmaz eşsiz bir kaynaktır. Mütercim. Evet. bakalım burada kalalım da burada biraz ikincide kaldık 123. maddenin 3. maddesinde hastalıktan ve sarhoşluktan dolayı aklının git, aklın gitmesinin delilleri burada kalıyoruz. Evet. Saatimiz dolmuş. Bu arada yapabiliriz, ilave yapacağımız, soracağımız, kafamıza takılan bir şey varsa onları da efendim alalım. Ondan sonra inşallah dersimize nihayet veririz. Cafer abi var mı bir şey? Beyefendi. Böyle de. Evet, buyurun. Şuan başlık Konusu. Evet. Üç talak konusunun bir mönsuluna doğru geldim de o detayına giremem Yani anladım ama yarı buçuk anladım yani. evet. e, Talak nasıl yapılır? E, ve o üç talak peş peşe yapılan mıdır? Ayrı ayrı zamana da yapılır. Yani bir kere ben seni boşadım dedi. İşte bir iddet müddeti nedir? Bir de o ne kadar bir süredir? Ne, ne geçmesi lazım? Ne olması lazım? bu çaraktan sonra işte nasıl yapılır ne kadar bekler ne kadar iblät müdür bekler ondan sonra nasıl geri alabilir evet. işte ve bu böyle iki iki seferdeniz herhalde üçüncüde evet. artık bunun çaresi yoktur evet. ben bunu şey biliyorum yani bu hani bir kere ben seni boşverim dedim artık geri dönüş yok diye biliyorum evet. yani üçte değil de ilkinde biliyorum Allah razı olsun. Güzel soru. Şimdi Cenab-ı Mevla Celle ve Ala sorduğunuz sorunun cevabı olarak bir Kur'an-ı Azimüşşan'ın orijinal metnini okuyalım. اَتَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَاِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٌ بِاِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ an تَأْخُذُوا مِمَّا اَتَيْتُمُهُنَّ شَيْئًا illa ay khafa alla yuqima hududallah fa in yuqima fala fala şimdi cenab-ı mevla cellevale hazretleri şöyle buyurdu Etelah kumrettani, boşanma iki defadır. Artık ya güzellikle tutmalı veya iyilikle sarı vermelidir. Allah'ın sınırlarını koruyamamaktan korkmaları müstesna. Yani eğer her ikisi için Allah'ın sınırlarını koruyamayacaklarsa, efendim günaha gireceklerse, zulme gireceklerse, hakarete gireceklerse, efendim bu noktada efendim, o haklardan ötürü, efendim, ya iyilikle tutmak, ya, efendim, iyilikle salı vermek Onlara verdiğiniz bir şey de geri almanız size helal değil. Bu da mehirdir. Fakat, Allah'ın sınırlarını koruyamamaktan korkmaları müstesna, yani eğer Allah'ın sınırlarını koruyacaklarsa, efendim, evliliği devam ettirip, efendim, o e, günaha girmeyeceklerine inanıyorlarsa o sınırı çiğnemeyeceklerine, o sınırı geçmeyeceklerine inanıyorlarsa devam eder. Efendim, eğer ki bunda bir sıkıntı varsa kadının bir mesela bir şey vermesinde her ikisine bir günah yoktur. Yani kadın isterse der ki işte efendim ben artık bu evliliği devam ettiremem. Ben efendim günaha girerim. Belki sana karşı baş kaldırırım. Belki seni de günaha sokarım. Belki ikimizde devam eder. Artık Allah'ın sınırlarını çiğnemiş oluruz. Bundan ötürü herhangi bir fidye vermekte de her ikisi için de bir günah yoktur. Yani ister kadın da verir, ister erkek de verir. Der ki efendim biz bunu sonlandıralım. Biter. İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Onu aşmayın. Her kim Allah'ın sınırlarını aşarsa işte onlar var ya diyor. Onlar zalimlerin ta kendileridir. Şimdi burada Cenab-ı Hak iki talaktan bahsetti. Bundan önceki ayette de Cenab-ı Hak eğer kim ki yemin eder de, efendim hanımlarına yaklaşmamaya dair yemin ederlerse. Şimdi, efendim bu yaklaşmamaya dair yemin etmelerinden eğer üç kuru, yani üç kadının temizlenme hali içerisinde koca karısına varırsa hiçbir sıkıntı yok. Değilse o kadın boşanmış sayıdır. Şimdi bir talakla iki talak buna ric'i talaktır. Ric'i talak yani geri dönüşü mümkün olan talak demektir. Geri dönüşü mümkün olan talak. Yani nasıl efendim diyelim ki adam efendim karısını boşadı, karısını boşadı. Efendim 4 ay daha geçmeden karısına döndüyse hiçbir sıkıntı yok. Dört aydan sonra, dört ayı geçtiyse, yeni bir nikahla hanımını tekrar nikahına alır, evliliği devam ettirir. Bu ikinci kez, bu durum meydana geldiği takdirde, artık şans biter. Artık şans biter. Ondan sonra üçüncü talak devreye girer. Üçüncü talakta da kişi, hanımını boşadığı takdirde artık ebediyen o hanım, ona haram olur. Üç kuru yani genelde mesela dört aylık yani e, mesela kitapta mesela 120 gün efendim iddet müddetidir. Yani mesela iddet müddeti diyelim ki tamamen kocası ölür ölen bir kadının iddet müddetidir. Boşanma müddeti üç aydır. Eğer ki mesela üç kuru yani üç kuru içerisinde eğer kadın hamile ise eğer kadın hamile ise Efendim onun iddeti hamileliğini koymakla. İstersen bugün kocası ölsün veya boşasın. Efendim o gün o kadın doğumunu yaptıktan sonra onun iddeti biter. Doğumdan sonra bir, Doğumdan sonra bir şey yok. Ama efendim iddet müddeti onun dört ay niye dört ay on gündür? Çünkü o zaman içerisinde çocuk mesela kadında efendim çocuk olabilir. Ve bu neslin birbirine karışmaması noktasında Allah-u Teala bu zamanı tayin etmiş ki o nesiller karışmasın birbirine. Ondan sonra he, buyur. 3 ay o gidemez. Çünkü yok. 3 ay dolmadan 3 ay dolmadan o koca efendim eğer 3 ay içerisinde o hanımına yani efendim e, yaklaşmazsa o hanımı da üç ay içerisinde, üç ay ona dönmezse, üç temizlik içerisinde ona dönmezse o kadın gider kocaya. Ondan önce, ha, ondan önce gidemez. Gittiği takdirde kadın günaha girer. Kadın günaha girer, kadının efendim kadın yaptığı efendim şey olur, zina olur yani gittiği mesela şeyde yani İslam dininin mesela emretmediği bir şey yapmış olur. Çünkü efendim o iddet odur yani üç ay 3 ay içerisinde eğer ki efendim o koca efendim ona efendim o vardı vardı varmadı. Peki, o, o gittiğinde, eki, Buyur. Bir daha yaptırımı ancak o kocaya vardı takdirde koca boşarsa koca boşarsa yani ona, o koca boşarsa onu mesela geri alma hakkı vardı koca boşaması zaten da artık erkeğin başka bir şey yapacak bir şey yok he mi Evet Evet, evet. şeriat, o kadın oraya zaten bir dinen efendim, bir kadının efendim e, iddet müddeti, bitmediği müddetçe başka bir kocaya varması haramdır. Var, varmış varmışsa artık daha basa geri dönüşü yoktur. Yani ancak o koca onu boşarsa o koca onu boşarsa o ilk kocası almaya hak sahibidir. Boşamasa zaten artık giden gitmiştir. Yani. Artık yapılacak bir şey yok. haram işler o, o, o yapmış olduğu evlilik haramdır yani zina hükmündedir ya, ama fakat efendim he evlilik caiz değildir yani evlilik zaten nikah kıyması caiz değildir yani o sahih bir evlilik değildir yani ya dinen o sahih bir evlilik değil nasıl işte şimdi mesela o ko kocaya varmış olan bir durum mesela ko kocaya varmış olan bir durum şimdi adam mesela boşamış o da kalkmış gitmiş ya o koca nasıl onu yani eğer mesela isterse geri alabilir yani bir dinen bir sakıncası yok. Çünkü iddet müddeti içerisindedir. Günaha giren kadındır. Bunun dışında mesela bu ama onun yaptığı nikah da nikah sahih değildir. Haram bir nikahdır. Çünkü bir nikahın sahih olabilmesi için efendim o mesela iddet müddetinden efendim hali olması lazım. Eğer kocası ölmüşse dört ay on günü bekler efendim eğer ki mesela kocasını, kocası ölmüş ölmemişte efendim boşanmışsa karnında bir çocuk olup da mesela başkasına onu gizlemesi de helal değildir. Ancak onun söyleyecek. O efendim kadın başkası mesela önceki kocasından hamile ise onun iddeti hamilesini indirene kadar. Bugün hamileliğini efendim işte doğum yaparsa iddeti biter beş ay sonra doğum yaparsaydı, sonra ay sonra doğum, artık dokuz ay en, en son sırrı. Yani diyelim ki mesela o kocadan efendim şey e, mesela hamile kalmışsa, o hamile kalan kadının durumu hamilini indirene kadardır. Hamilindikten sonra artık onun iddeti bitmiş olur. Eğer hamil yoksa efendim dört e, ay on gününü bekler, dört ay on günden sonra artık tamamen boş olur. Ondan sonra ona da yeni bir efendim koca helal olur. Dilediği takdirde. Evet. Tamam mı? Başka soracağımız var mı? İşte, e, bir Buyur. Başka, yok, şu yok mu? Peki. Olur. Sallallahu <gülüyor> aleyhi Zaten bunlar inşallah Allah nasip ederse bu e, şimdi burada ayet-i kerimede efendim işte e, bize bir bazı ipuçları verildi. Biz bunun tersini okusak daha çok zamanımızı alır. Biz sadece efendim ayetin, efendim kelime ve efendim kısa meallerle yetiniyoruz. Aslında bunlar çok, mesela şimdi tefsir kitaplarında çok teferruatlı ele alınmıştır, fıkıh kitaplarında daha çok teferruatlı ele alınmıştır. Bunlar ileride zaten Allah nasip ederse kitabının nikah, nikah kitabını, evlilik kitabını konu eden bablarda bunlar ayrı ayrı gelecek. İşte efendim rica-i talakın hükmü nedir? İlahi talakın hükmü nedir? Yemin etmekten dolayı bir şeyin hükmü nedir? Dört üç talakla boşanmış bir kadının hükmü nedir? Bunlar inşallah ilerideki şeylerde gelecek bu konular. Şimdi burada ayet-i kerimede geçtiği için biz bu konuya değinmek zorunda kaldık yani. Evet. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve ashabihi amma yasifun. Ve selamun alel Velhamdülillahi Rabbil El Fatiha ma'as-salavat Var mı? Aklına bir şey geldi mi? Bir şey soracak mısın? Tamam